Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emme bat. Şimdi ben geçen dersimizde dedim ki abiler hatırlarsanız eğer. dedi ki normalde en son neyi anlatmıştık konu olarak? Şia ne zaman çıktı? En son onu anlattık değil mi? Şianın çıkış tarihi ne zamandır diye. Dedi ki, şia'nın çıkışıyla alakalı insanlar ihtilaf ettiler, birçok görüş söylediler. Biz bunların içerisinden şunu tercih ettik. Dedi ki, şia tek bir merhaleden müteşekkil değil. Yani çıkışı ayrı, ortası ayrı. Netice itibariyle şia'nın ulaşmış olduğu netice birbirinden çok farklı. Ve günümüz şia'sını özellikle Hüseyin radiyallahu anh'tan sonrasıyla başlattık. Dedik çünkü Hüseyin radiyallahu anh'tan sonra şia siyasi bir mezhep olmaktan çıktı. Muhalefet, muhalefet olmaktan çıktı. Şeye dönüştü, itikadi, fikirleri olan, esasları olan, usulleri olan bir mezhap haline geldi. Ve dedi ki bunun üzerinde en ciddi etkiye sahip olan kişi kim? Abdullah İbni Sebe isimli Yahudi. Dedik onu da bir dahaki dersimize anlatacağız. Yani Abdullah İbni Sebe'nin rolü ne olmuş? E, bugünkü şianın teşekkülünde, bugünkü şianın oluşumunda. Tabii şimdi biz bunu anlatmadan önce şu konuya evvela değinmemiz gerekiyor. iki konuya değineceğim. Birincisi... Abdullah İbn Sebe diye bir şahsiyet var mıdır? Yoksa Abdullah İbn Sebe diye bir şahsiyet yok mudur? Bu müteahhirin yani son dönemde gelen şeyler özellikle Abdullah İbn Sebe diye bir adamın varlığının olmadığını iddia ediyorlar. Yani böyle bir adam yok. Bu uydurulan bir şahsiyet ve bütün tarihteki şeyler buna mal edilmeye çalışılıyor diye. Kimisi ise şöyle tahlil ediyor. Diyor ki insanlar Şia'nın haklılığını onlar Bekri diyorlar yani Müslümanlara Bekri'ler diyorlar, Ebu Bekir'e nispeten. Şia'nın haksızlığını ispat edebilmek için, hakkını gasp edebilmek için. Yani bak Şii'lik öyle bir mezheptir ki, onu ortaya atan, işte onu kullanan vesaire şeydir. Ee, Yahudilerdir. yani Temelinde Yahudilik vardır, yani diyorlar. Bir grup akılcı da bunu inkar ediyor. Mesela onlar da şöyle talil ediyorlar. şeyi inkar edişlerini, İbn-i Sebe'yi. Diyorlar ki, İslam tarihinde birtakım problemler yaşanmış. Ehli sünnetin de inancı geçmişi kutsamak üzerine kurulu. Doğal olarak ehli sünnet geçmişi kutsamak için yani onlar sanki hiç hata yapmadı, bütün hata Abdullah İbn Seben'inmiş gibi göstermeye çalışıyorlar diyorlar. Ondan dolayı böyle bir şahsiyet yoktur bu ehli sünnetin uydurduğu, geçmişi kutsamak için, onları susuzlaştırmak için ortaya atmış oldukları şeydir. Mesela bazıları da şöyle diyorlar, tahlil ederken. Diyorlar ki nasıl koca bir ümmeti bir tane adam saptırdı? Yani koca bir ümmet var, koca bir ümmeti bir tane adam hesaptırdı diye. Bu işte birilerinin suçunu hafifletelim derken, farkında olmadan koca bir ümmete hakarettir aynı zamanda diyorlar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, yani şeyler ayrı sebeplerden dolayı inkar ediyorlar. Akılcılar dediğimiz modernistler ayrı sebeplerden dolayı inkar ediyorlar. Şimdi evvela şia bunu inkar ediyor ama şianın ilk alimlerinin hepsi, yani bu konuda kitap yazanların hepsi, ee, Abdullah ibn i Sebe'nin varlığını ispat etmişler. Mesela ben bunlardan bazı örnekler söyleyeceğim size şimdi inşallah. Bunlardan bir tanesi Hicri 3. asırda yaşamış olan, e, çok erken dönem bu yani. Hicri 3. asır dediğimiz 200'lü yıllara tekabül ediyor neredeyse. Nubakhti adında bir adam. el fırak Şia diye bir kitap yazmış. Şia'nın fırkaları diye. Şia'dan olan bir adam bir kitap yazmış. Orada diyor ki, bunu anlatırken Abdullah ibn i Sebe'iye Sebe diye bir bölüm açıyor. Sebe'iye. Sebe'iye diye bir bölüm açıyor. Diyor ki, bunların başı Abdullah i̇bn Sebe isimli Yahudidir. Yahudilikten İslam'a girdi diyor. Ebu Bekle ve Ömer'e sövdü. Ebu Bekle ve Ömer'e sövdü. Osman'a buhz ettiğini etti. Ve insanlara, Ali bana bunu emrediyor dedi. Ali radıyallahu anh onu çağırdı, o, ona, onu zorladı ve ikrar ettirdi. Evet dedi, ben Ebu Bekle ve Ömer'e sövüyorum ve bunu da sana senin bana emrettiğini insanlara söylüyorum. Ali onun öldürülmesini isteyince, Ali'nin ashabı Ali'ye engel oldu. Hani bunlar tekrardan bir ayaklanma yapar. Tekrardan bir işte problem çıkarır diye. Ali radıyallahu anh da bunu sürdü. Yani bunu başka bir memlekete, başka bir şehre sürdü diye. Bunu anlatan kim? Bunu anlatan Nubakti. Yani Şia'nın kendi yazarlarından bir tanesi. Yine Hicri 4. asırda mesela, e, hatta bu Nubakti, Biraz da tafsilat da vermiş. Mesela işte ilk vasih fikrini bu ortaya attı diyorlar. Nubakti diyor. Yani bu Yahudi idi. Dedi ki her peygamberin bir vasisi vardı. Musa'nın de yuşa' bin Nun idi. Mutlaka Muhammed'in de bir vasisinin olması gerekir. Yani kendinden sonra işlerini kendisine emanet ettiği bir vasisinin olması gerekir dedi. Bu kimdir diye sorduklarında bu da Ali'dir dedi. Hatta diyor ki Nubakti Bundan dolayı Şia'ya muhalefet edenler Rafıziliğin aslının Yahudilikten geldiğini söylerler. Adam bunu da beraberinde söylüyor. Bundan dolayı Şia'ya muhalefet edenler, raftın yani Ebu Bekir, Ömer ve benzerlerini, raft etmenin aslının Yahudilikten geldiğini diyor. Hakeza 4. asırda yaşayan, bunları hepsini nereden aktarıyorum abiler? Dün de söyledim. İhsan İlahi Zahiri, El-Şia ve Teşeyyuh isimli kitabından aktarıyorum. 4. asırda yaşayan El-Keşi, Rical adında bir kitabı var. Şia'nın içerisinde en muhtemel Rical kitabı bu. Yani Rical dediğimiz işte ravilerin hayatını anlatan kitaplardan bir tanesi. Orada Ali İbni Hüseyin'den yani Hüseyin'in oğlu Ali Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu Ali'den şunu naklediyor. Diyor ki Abdullah İbni Sebe'nin ismini duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Bu adam Ali'ye rububiyet iddiasında bulundu. Abdullah İbni Sebe'nin adını duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu adam Ali'ye rububiyet iddiasında bulundu. Oysa Ali, salih olan bir kuluydu, Allah'ın ve Rasulünün yanında değerliydi. O, Allah'ın ve Rasulünün yanındaki değerini sadece o ikisine itaat etmekle elde etti. Yani Allah'a karşı güzel bir kuldu, peygambere karşı da iyi bir ensardı. Bundan dolayı da bu değeri elde etti diye söylüyor. Herkese onların çok çok değer verdiği El-Huli adındaki alimleri, bunda Rical adında bir kitabı var. Abdullah İbn Sebe'yi anlatırken diyor ki Abdullah İbn Sebe guluv ehlindendi ve Ali radıyallahu an onu yaktı. Bu da onların kendi kitaplarından. Yani o Ali radıyallahu an'ın 70 kişiden bazı rivayetlerde 12 kişiden birinin de Abdullah İbn Sebe olduğunu söylüyorlar. Tabi racih olan bu değil. Çünkü ondan sonra da Abdullah İbn Sebe yaşadı. Ali radıyallahu an'dan sonra racih olan bu değil. Dün bir kitaptan bahsetmiştim sen Nehcü'l Belaga. Bunun en meşhur şahhlerinden bir tanesi İbn Ebi'l Hadid'in şey, şerhi, İbn-i Ebu'l-Hadid şerhinde diyor ki, ''Uluhiyet fikrini Ali zamanında ortaya atmadı.'' Yani açıkça hani Ali ilahtır diye, bunu açıkça ortaya atmadı. Bunu Ali'den sonra, Ali vefat ettikten sonra insanların arasında yaymaya başladı. Zaten onu anlatacağım ne yaptı Ali radıyallahu anh'ın vefat ettiğinde, onu anlatacağım. Şimdi bunlar, bu daha birçok nakil var. Bu ilk dönem kitaplarından özellikle onları aldım size aktarmak için. Bunların çok önem verdiği kummidir, mamakanidir ve benzeri birçok alimlerinden de kendi kitaplarında Abdullah ibn Sebe'yi bir şahsiyet olarak kabul ediyorlar. Fikirlerini olduğu gibi, ehli Sünnet'in aktardığı gibi aktarıyorlar. Ve Sebe'iyye diye bir taifenin varlığını adamlar ikrar ediyorlar beraberinde. Onun için sonradan gelen müteakhirin şianın bunu inkar etmesi mümkün değil. Niye? Hem o mezhepten olanlar hem de ona muhalif olanlar Hepsi beraber adamı kelime birliğiyle itikadına kadar, şahsiyetine kadar adamla ilgili bize bilgi veriyorlar. Böyle bir adamın uydurma bir adam olacağını söylemek, bu mümkün değil. İkinci iddia dedik, işte Ehl-i Sünnet geçmişi kutsuyor. Geçmişteki insanların hatalarını örtbas edebilmek için bütün suçu Abdullah İbni Sebe'ye yıkıyor diye. E tabi böyle bir şey Ehl-i Sünnet bu töhmetten beridir. Çünkü Ehl-i Sünnet bunu anlatırken, o dönemin fitne ortamı olduğunu, İnsanların fitneye düştüğünü, yanlış yaptığını e, visal beraberinde de anlatıyor. Ama e, mesela son iddia olarak demiştik ki ''Bir adam mı koca bir ümmeti bozdu?'' ''Bir adam koca bir ümmeti ıslah edebiliyor da, bir adam niye koca bir ümmeti bozamasın? Yani bir kelime, bir adam değil, bir tek kelime, iki tane büyük ordunun arasında savaşa sebebiyet verebiliyorsa, o kelimelerin kendiyle vücut bulduğu bir tane insan, yüz binlerce kelimeyle niye koca imparatorlukları, koca devletleri yıkmasın? Mesela bu akla çok şey gelen bir şey değil. Ne zaman bu problem olur? Abdullah İbn Sebe'ye bütün suçu yıkıp o zamanki insanlardan suçu çekersek o zaman gerçekten zulmetmiş oluruz. Yani hani bir tane adam mı bu işi tek başına becerdi? Diğerleri hepsi suçsuzdu, masum muydu? Mesel hayır. Biz ne diyoruz mesela? Biz diyoruz ki Abdullah İbn Sebe iyi bir fitne yaptı ve Müslümanlar da onun fitnesine düştüler. Yani onlar da onun kadar suçlular en azından, onun fitnesine düşenler. Mesela bir örnek vereyim size bununla alakalı. Şimdi e, sahabe Osman radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Bunu hariciler meselesine anlatmıştım şöyle. Abdullah ibn Sebe'nin çalışma metodunu anlatmıştım, mektup. Yani sürekli sağa sola mektuplar yaz, yazdırıyordu. Geliyorlar, diyorlar ki ey Osman, şu memleketlerde olan şeylerden senin haberin var mı? Osman radıyallahu anh diyor ki, benim haberim var, her şey afiyet halinde, her şey iyilik halinde falan, emin misin diyorlar. İnsanlar bize yazıyorlar, valiler insanları sömürüyorlar, valiler insanların parasını alıyorlar vesaire vesaire Osman radıyallahu anh diyor, kimse bana böyle bir şikayette bulunmadı. Diyor ki, bak buraya dikkat edin Osman radıyallahu anh, bu işte siz benim ortaklarımsınız diyor sahabe, Dalhaya Zübeyre'ye, diğerlerine. ''Bu işte siz benim ortaklarımsınız.'' Yani bu biraz şuna benziyor ifade olarak. ''Bu ne kadar benim İslam devletimse, sizin de İslam devletinizdir.'' Beraberinde. ''Siz de benim kadar derde edeceksiniz.'' ''Bana bir fikir söyle.'' ''Eşiru aleyh.'' diyor. Yani ''Bana bir fikir, bir şeylere işaret edin.'' ''Peygamberin terbiyesinde yetişmiş ve senin de güvendiğin sahabeleri memleketlere gönder.'' diyorlar. Çok mantıklı bir fikir. Yani hani aklı başında sahabeleri gönder. Bakın Osman Kufeye Muhammed İbni Mesleme'yi gönderiyor. Basra'ya Üsame bin Zeyd'i gönderiyor. Mısır'a Ammar bin Yasir'i gönderiyor. Şam'a Abdullah ibni Ömer'i gönderiyor. Yani sahabenin kalanlarından en seçkin olanlarını bu memleketlere gönderiyor. Bunlar hepsi gidiyorlar, geliyorlar. Diyorlar ki ey halife, bir tek Ammar gecikiyor. Kalan hepsi zamanında geliyorlar. Ey halife diyorlar, bütün memleketlerde eman var, bütün memleketlerde selamet var. İnsanlar refah içerisinde yaşıyorlar. Konu burada kapanıyor. Bu onların yanlışıdır işte. Asıl yanlış olan kısım neresi? Burası. Asıl tehlikenin zaten o zaman var olduğunu anlayacaklardı. Yani şimdi sana dünyanın dört bir tarafından mektup geliyor. Halifeye değil de, buraya dikkat edin, halifeye değil de, halifenin yaşıtı olan, halifeyle beraber, peygamberle beraber yaşayan, içlerinde hilafeti isteme talebi olabilecek olan, yani hani veya vefat ettiğinde insanların hemen kendisini seçmeye müsait, Talha, Zübeyt ve benzerleri, Mektup bunların eline geliyor. Yani buraya çok dikkat edin, özellikle. Halifeye gelmiyor mektup, bunlara geliyor. Bunlar gelip halifeye durumu anlatıyorlar. Halife diyor ki, benim bir şeyden haberim yok. En güvenilir sahabeyi memleketlere yolluyorlar. Gelen mektupların hiçbirinin doğru olmadığına dair, hepsi geri dönüp rapor veriyor. Bu, normalde İslam devletinin anında teyakkuza geçmesi gereken, anında bir tabiri caizse birim, bir tim oluşturup, bu işin kaynağı nedir? E, bu mektupları kim getirdi? Aracıları yakalayıp, onlara gidip mesela tamam bu, bunları kabul etti, gelin ayaklanalım deyip, bunların şahsiyetlerini tespit edip, hani bunların hepsini cezalandırmaları gerekirken dosyayı kapattılar, bitti. E misal, şimdi bu siyasetle uyuşacak bir şey midir? E, mesela, hayır bu siyasetle uyuşacak bir şey değildir. Şimdi bu sahabeye hakaret değildir. He. Hani bazıları bu tip eleştirileri sahabeye hakaret olaraktan e, şey yapıyorlar, e, algılıyorlar. Bu sahabeye hakaret falan değildir. Bu haktır. Yani olması gereken şeydir. Dönelim Allah Resulüne. E misal, Allah Resulü döneminde herhangi bir ordu başka memleketten daha atının nalını oynatmadan peygamber oraya adam yetiştiriyordu yani. E nasıl yapıyordu bunu aleyhissalatu vesselam? Bunu istihbaratıyla yapıyordu. Doğru mu? Herhangi bir memlekette insanlar daha at oynatmadan peygamber buradan sahabesine durumu anlatıyordu. Gidin şu adamı öldürün diyordu. E misal, işte bir tanesini çağırıyordu yanına. Abdullah İbni Üneyş gibi git falanca adamın yanına. Peygamber'e karşı insanları toplamış, ayaklanmış gelecek. Adamın şekli, şemali budur, git onu öldür e, diyordu. Bu da siyasettir, bunlarınki de siyasettir. Bu yanlış bir siyasettir. Ne olursa olsun, bu yanlış bir siyasettir. Bu onların faziletinden, kadrinden bir şey eksiltir mi? Eksiltmez. Niye? Çünkü hariciler dersinde de anlatmıştım. Sahabe demiştim, yeryüzünde kalbi en temiz olan insanlardır. Ve insan hayata kendi penceresinden bakar. Yani onlar hainlik bilmedikleri için, sahabe için söylüyorum. Yalan, dolan, bu tip şeyleri bilmedikleri için insanlardan da bu tip şeyler beklemiyorlar. Hani onlar iman bir kere kalbe girdi mi bütün kalbi kuşatır, bütün insanı kuşatır diyebildikleri için herkesi kendileri gibi düşünmüşler. Oysa burada siyaset neyi gerektirirdi? Sahabenin bu konuyu tahkik etmesi ve bunun mutlaka sonunu getirmesi şey yapardı. Sonunu getirmesi gerekirdi. Mesela Abdullah İbn Sebed'in rolü budur işte. Tek başına değil, elbette. Ama işte insanlar da maalesef ona karşı gerekli tedbiri almadıklarından dolayı bu tip olaylar vuku bulmuş. Neyse başa dönüyorum. Abdullah i̇bn Sebe yaşamış olan bir şahsiyettir. Tamam. Onun olmadığını iddia edenlerin delil olarak ortaya sundukları hiçbir şey elle tutulur, cisten bir şey değildir. Peki Abdullah i̇bn Sebe ne yaptı? <gülüyor> Geçen dersimizde size iki tane örnek verdim bir tezin izahı olaraktan bunu söyledim. Dedim ki bize göre, Abdullah İbn-i Sebe'nin fikirleri bireysel olarak insanların arasına atıyordu. Ama taife anlamında şiab-ı itikatla itikatlanmıyordu. Mesela, neyi örnek verdim buna? İki şeyi örnek verdim. İkisini de İmam Bukhari rivayet etti. Biri İkrimen'in rivayetiydi. Dedi ki, Huluhiyet iddiası. Doğru mu? Ali ilahtır, dedi mesela. Ama bunu bütün herkes mi kabul etti? Hayır. Bunu sadece... Kendi khas beraber oturduğu insanlara bunu söyledi. İki, Ali'nin yanında diğer sahabelerin yanında olmayan ilimler vardır dedi. Ebu Cuhayf Ali'ye geldi dedi ben ona sordum. Sizin yanınızda Kur'an dışında bir şey var mıdır? Dün zaten rivayeti anlattım size. O da hayır dedi bir Kur'an vardır bir de şu sayfa vardır. Kılıcının kabzasından çıkardı. Ne vardır peki o sayfada? İşte diyetler esirin serbest bırakılması ve kafire karşı Müslümanın asla öldürülmeyeceği vardır dedi. Tamam Bireysel anlamda var. Ali radıyallahu vefat edince Ali radıyallahu vefatını biliyor muyuz nasıl gerçekleştiğini? Yok. Hariciler kendi aralarında bir araya toplandılar. Nehravan, hatırlarsanız haricilerde bir şey anlatmıştık. Kerbela şia için neyse, Nehravan da hariciler için odur. Hani Ali radıyallahu onları orada tarumar ettiği için, ziru zeber ettiği için çok aşırı bir kin, aşırı bir öfke var böyle acı matem günü onlar için. Gene bir araya toplandılar. İşte Nehravan'dakileri anlattılar. Tabii şöyle anlatıyorlar. İşte bizim ashabımız şöyle nefislerini Allah'a sattı. İşte kafir Ali'ye, kafir Muaviye'ye karşı ayaklandı. İşte bizim ashabımız, bizim ashabımız. Bir tanesi işlerinden diyor ki onlar öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı vardır diye. Gelin diyor hem nefislerimizi Allah'a satalım hem de kardeşlerimizin intikamını alalım. Nasıl? Bu işin müsebbibi kim? Üç kişi Ali, Muaviye bir de Amr ibn Asr. Birimiz diyor Ali'yi öldürelim, birimiz Muaviye'yi öldürelim, birimiz de Amr İbn As'ı öldürelim. Abdullah İbni Mülcem adındaki zındık, Ali radıyallahu anh'ı öldürme görevini üstleniyor. Bunlar ayrılıyorlar, günleri de belirliyorlar. Falanca ayın, falanca cumasının sabahında bunları öldüreceğiz. Abdullah İbni Mülcem mescide geliyor. Ali radıyallahu anh tabii normal öyle korumalı, etrafında korumalarla gezen bir şey değil. Bir adam değil çünkü peygamberin sahabeleri onunla uzun süre kalanların en belirgin ahlakı neydi? Tevazu. Yani tevazu onlarda çok belirgin ahlaktı. Tabi kufe gibi bir yerde iyi mi oldu, iyi olmadı tabi. Yani kufe gibi bir yerde tevazu iyi olmadı Ali radıyallahu anh için. Namaza çıktı Ali radıyallahu anh. Tam namazı duracak biri bağırdı. Ey Ali dedi, hüküm senin de değildir, ashabının da değildir, hüküm sadece Allah'ındır dedi ve saldırdı. 3-4 tane kılıç darbesiyle Ali radıyallahu anh'a vurdu. Tabi kılıçlar zehirli olduğu için Ali radıyallahu anh çok kötü yaralandı. Ali radıyallahu anh dedi ki, Abdullah ibni Mülcem, eğer ben ölürsem kısas yapın. Hani Benim yerimi onu öldürün diye. Ölmezsem onu bana bırakın, ben ne yapacağımı biliyorum diye bu şekilde söyledi. Amr ibni As'a saldıran öldüremedi. Muaviye radıyallahu anh'a saldıran da öldüremedi. Hafif sıyrıklarla mesele şey oldu, atlatıldı. Allahu alem sebebi de onların koruma... Yani biraz daha böyle saltanat şeklinde yaşamalarıyla alakalı bir durum. E bu, e onlara zarar veremediler. Ali radıyallahu anh vefat edince, ölüm haberi yayılmaya başladı. Yani Ali şehit oldu, emir şehit oldu, emir şehit oldu. Abdullah ibn Sebe haberi getiren adama dedi ki, bak dikkat edin buraya, vallahi sen onun kafa tasını 70 tane ayrı kabın içinde de getirsen, 70 tane de adaletli şahit bulup getirsen, biz Ali'nin öldüğüne inanmayız. Ali'nin öldüğüne inanmayız. Niye? Vallahi o yeryüzünün bütün mülkünü eline almadan, Arabi, Arabı ve Acemi adam etmeden ölmeyecektir. Ee, tabi şöyle ölmeyecektir de demiyor. Gökyüzüne yükselmeyecektir. O öleceğine de inanmıyor. Ee, zaten gökyüzüne yükselmeyecektir diye. İlk bu itikadını yaymaya başladı. Ve sağa sola gidip şunu söyledi. Önce bunu tabi ta Mısır'dayken şöyle bir itikat atmıştı ortaya. Bak adamın desisenin yani şeytanlığına dikkat edin. Siz demiştiniz İsa'nın bir gün geri geleceğine inanıyorsunuz da, ey Müslümanlar. Ondan daha faziletli olan Muhammed'in bir gün geri geleceğine inanmıyorsunuz. Ne kadar şaşırtıcı bir şey. Mısır'da bunu konuşuyordu sadece, bu kadar. Yani Mısır'dayken yaptığı iş bu. Şimdi makul, yani akla makul geliyor. Yani İsa mu faziletli, Muhammed mi faziletli aleyhimusselam, Muhammed aleyhisselatu vesselam. Nasıl o gelecekte bu gelme? Adamın yapmak istediği şey ne? ve reenkarnasyon inancını Müslümanların arasında yaymak. Adamın istediği nereye ulaşacak? İleride Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan imamların da yeryüzüne geri geldiğini, ölmediğini. E Tabii ölmemişse sesini de duyuyor, ona dua da edebilirsin, ondan yardım da isteyebilirsin. Yani zincirleme, şirk damlaması yapacak adam. Bunu nasıl yaptığı önce? Rucuat itikadını attı ortaya. Dedi ki Muhammed insanların kafasına yattı. Muhammed aleyhisselam dönecek. Bu on nashabının kafasına yatınca... Muhammed bugün yani şimdi o zaman ne var? Ölen birinin geri dönmesi mümkün. Tamam? Şimdi sordu bu sefer onlara. Ali işini bitirdi mi? Şimdi İsa niye geri gelecek. Bak dikkat edin mantığa. İşini bitirmediğinden dolayı. Peki Ali işini bitirdi mi dedi? Yok. Muaviye'den intikam aldı mı? Cık. Haricilerden intikam aldı mı? Yok. Bütün mülkü Ehlibeyt'e geri dönderdi mi? Yok. O zaman mecbur geri gelecek ki bunları bir daha tekrardan yapsın diye. Tabi şimdi bu geri gelecek ki dediğimiz şey, beraberinde altında bir sürü itikat barındırıyor dediğim gibi. Adam ölmemiş, ona ondan yardım istenebilir, Allah'ın yanında her istediğini Allah'a ulaştırabilir yani beraberinde. Önce bunu tesis etti. Yani Ali radıyallahu anh vefat ettiğinde bunu tesis etti. Ehli Beyt'ten çok sert bir tepki aldı ama. Yani Hasan'dan, diğerlerinden çok ciddi. Yani hiçbiri böyle bir sapık itikadı kabul etmedi. Biraz önce Hüseyin radıyallahu anh oğlu Ali'nin sözünü aktardım size. Yani bu adamın ismini duyunca, üllerim diken diken oluyor diye bunu da beraberinde aktarmış oldum size. Abdullah ibn Seban Ali radıyallahu anh vefatında oynamış olduğu oyun budur. Yani Şia'nın içerisine daha önce tohumlarını attığı rucat itikadını Şia'nın içerisine yaymaya başladı bir nemze. Tabi o dönem en büyük problemi neydi abiler hatırlarsanız bunu bir şeyde bu derslerin dışında bir ara konuşurken seninle konuşmuştuk. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın durumuyla Ali radıyallahu anh'ın durumunu karşılaştırırken bir şeye dikkat çekmiştik. Mesela demişti ki günümüzde de bu böyle. Bu çünkü çok önemli bir konu. Yani bunu çok çok tekrar edeceğiz. Ta ki kafalarımıza yatsın. Ee, İslam toplumunu tehdit eden insanlar İslam toplumundan uzaklaştırılmalı ve cezalandırılmalı mıdır? Yoksa İslam toplumunun içerisinde ıslah mı edilmelidir? Mevcut İslami hareketin de en büyük problemi bu değil midir? Yani en çok tartışılan... Konulardan bir tanesi İslami cemaatlerin arasında budur. Tekrar söylüyorum. İslam toplumuna zarar veren insanlar, itikadi veya ahlaki, fitne yapan insanlar, İslam toplumunun içinde kalıp ıslah mı edilmelidir? Yoksa İslam toplumunun dışına çıkarılıp, cezalandırılıp uzaklaştırılmalı mıdır? diye. İnsanlar maalesef yanlış bir delille, yanlış bir kanaate ulaştılar. O da ne? Dediler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, İslam toplumunda var olan münafıkları öldürmedi. İslam toplumunda var olan münafıkları sürmedi. Onları toplumun içinde ıslah etmeye çalıştı. Ki dışarıdan bakan insanlar Muhammed Ashabı'nı öldürüyor demesinler diye. Yalnız şunu unuttular. Yani bu delili aldılar. Sonuçta sen bu delili alabilmen için senin vakanın o vakaya aynen uygun olması lazım. O vakanın başka hiçbir zaman yaşanamayacak bir takım özellikleri var. Bir, orada öyle bir adam var ki bir son sözü söylediğinde herkes sesini kesiyor. Doğru mu? Orada öyle bir adam var ki vesselamdan bahsediyorum, bu kainatın en faziletlisi, karışıklık olduğunda sesini yükselttiği anda bütün herkes sesini kesiyor. Orada öyle bir kitap var ki, münafıklık yapan adamların nerede, nasıl, ne yaptığını böyle ayan beyan... Hatta Abdullah ibn Abbas diyor ya, ben neredeyse tövbe suresinde artık Allah onları isimlendirecek diye düşündüm yani. Hani Şimdi gözlerinin önünde yaşanıyor olaylar. Onlar biliyor ayetler kimin hakkında iniyor. Ya ben neredeyse zannettim Allah isim isim onları söyleyecek e diye. Ayet iniyor. Ayet iner inmez bunlar hemen ellerini eteklerini çekiyorlar. Tekrardan korkuyorlar e, beraberinde. Üçüncüsü ise o vakada bundan sonra bulunmayan meselelerden bir tanesi hiçbir münafık münafıklığını açıktan yapmıyor. Yani gizli gizli yapacaklarını e, şey yapıyorlar. Gizli gizli yapacaklarını yapıyorlar. Sonra ki problemli insanların bulunduğu ortamlarda. Ne son sözü söylediğinde herkesin boynunu büküp vahiy kabul edeceği bir peygamber var, ne o insanların hakikatini anlatan bir vahiy var, ne de beraberinde işini gizliden yapan insanlar var, İşini açıktan yapan insanlar var göz göre göre. Ebubekir ve Ali radıyallahu anh arasındaki fark da bu. Ebubekir bunu iyi gözetti. Yani mürtetler İslam toplumunun münafıklarıdır. Bundan dolayı onları idare edelim. Hani gerekirse zekat almayalım demedi. Onlarla savaştı. Herkesin zannı bu Bekir'in yenileceğiydi. Çünkü %90'a karşı %10 savaş veriyordu. Yani Ama Allah Azze ve Celle ona öyle bir zafer nasip etti ki riddetin köklerini kuruttu. Ali Radıyallahu Anh ise dedi ki şimdi buna karışsam öbürü ayrılık gösterecek. Buna karışsam öbürü ayrılık gösterecek. Diye sukut etti. Ve o sukut etmek zorunda kaldı. Yani mecburiyetten. Hepsi onun başına yedi. Çocuklarının başını yedi, Ehl-i Beytin başını yedi, Şia'nın başını yedi daha sonradan. Tabi bu şu, bu Ali radıyallahu anh'ın biraz da mecburiyetiydi. Geçen sefer de anladık, anlattık. Yani öyle bir etbaa tabi olunca insan nasıl doğru karar verebilsin? Mümkün olan bir durum değil. Ama burada beraberinde şunu da anladık. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında yüzde on gibi bir sayı vardı. O yüzde on sayıyla bütün dünyaya kafa tuttu. Şeyin yanında on binlerce insan vardı. Fakat onlar Ali radiyallahu anh'ı perişan ettiler. Buradan neyi çıkarmıştık kendimize ders olaraktan? Sayıları çoğaltmak hem bir faydası yok, hem bir faydası yok, hem de beraberinde sayıları çoğaltmak, sayılar insanı kontrol etmeye başlar. Yani insan, şimdi 100 kişilik, 300 kişilik bir orduya sızmak zordur. Ama 30 bin kişilik bir orduya sızmak kolaydır. Yani sen 150 adamla girsen orduya, her bir tanesi, 30 tane, 35 tane adamın oturduğu bir topluluğa, yemek sofrasına otursa kafalarını Allah bullak edebilirler. Mesela, örnek olaraktan e, söylüyorum. Onun için Allah Azze ve Celle'nin de mutlak kaidesi neydi Kur'an-ı Kerim'de? Nice az topluluk, çok olan topluluğu yenmiştir e, beraberinde. Bu her zaman zarardır. Yani sayıların çoğalması, kontrolü güçleştirir ve taban üstü kontrol etme e, beraberinde başlar. Abdullah i̇bn Sebe, konumuza dönüyorum beraberinde. Abdullah bin Sebe Ali radıyallahu anh'ın vefatında madde olarak ne diyeceğiz o zaman? Daha önceden Mısır'da temellerini attı rucat itikadını iyice kökleştirmeye başladı beraberinde. Hasan radıyallahu anh halife oldu. Bu sefer Hasan radıyallahu anh hilafete geçti. Doğal olarak şia dediğimiz ikinci merhaleydi bu değil mi? Hasan'ın dönemi radıyallahu anh ikinci merhale. İkinci merhalenin şiası kimin etrafında kümelendiler? Hasan radıyallahu anh'ın etrafında kümelendiler. Bakın dikkat edin. Ali radıyallahu anha geldiler. Dediler ki yerine birini tayin et. Bunu yapan kim? Bunu yapan Sebeiler. Yerine yeni birini tayin et. Ali radıyallahu anh dedi ki ben yerime kimseyi tayin etme. Nasıl ki Allah Resulü kendi yerine birini tayin etmediyse, Müslümanların emri Müslümanların arasında şuuradır. Dilediğiniz gibi birini tercih edebilirsiniz diye. Tabii Kays bin Saad bin Ubade yani Saad bin Ubade'nin oğlu Kays şia biat etti. Hasan'a biat edince hicri kıklara tekabül ediyor. Yani Allah Resulü'nün vefatından 30 sene sonra olmuş. Yani bu ifadeye dikkat edin hicri kık. Allah Resulü hicri onda vefat ettiği 30. sene yani. Hasan radiyallahu anh'a biat ettiler. Niye? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam hadis-i dedi? Benim ümmetimde hilafet 30 sene devam edecektir diye. i̇bn Kesir bu şeyi tarihinde aktardıktan sonra bidaye ve nihayede diyor ki Hasan ile beraber raşid hilafet bitmiştir. Hasan ile beraber Raşid Hilafet bitmişti. Çünkü ne dedi Aleyhisselatü Vesselam? Benim ümmetimde hilafet 30 sene süredir. İmam Ahmet'in bir rivayetinde bu söylediğimi hem İmam Ahmed hem de Sünan Ashabı'nın hepsini nakletmiş. Şu söyleyeceğimi İmam Ahmed naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Benim ümmetimde nubuvvet Allah'ın dilediği kadar olacak. Daha sonra Allah dilediğinde nubuvveti kaldıracak. Sonra Raşid Hilafet gelecek. Raşid Hilafet Allah'ın dilediği kadar olacak. Sonra Allah Raşid Hilafeti kaldıracak. Sonra mülk olacak. Mülk, ısırıcı mülk olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın dilediği kadar olacak, sonra Allah kaldıracak. Sonra cebri mülk olacak. Diktatörlük dediğimiz var ya, zorla mülk. Hani şu anki işte darbelerle, askeri darbelerle başa gelenler. Bunlar biraz bunu temsil ediyorlar, cebri mülkü temsil ediyorlar. Sonra tekrardan nubuvvet menheci üzerine hilafet geri dönecek diyor. Allah bizlere de göster görmeyi nasip eylesin. Sonradan nübüvvet menheci üzerine hilafet tekrardan geri döndü. O raşid hilafet, Muavya radıyallahu anh'la beraber ısırıcı saltanat başladı. İlk melik odur çünkü. Ondan sonra da işte şey devam etti. Diktatörlük dediğimiz dönem devam etti. Hasan radıyallahu anh'ın insanlar geldiğinde, Ey Hasan biz sana biat edelim dediklerine. Hasan biatı şu söz üzerine aldı, dikkat edin. Hasan dedi ki, Kitaba ve sünnete ve raşid halifelerin sünnetine bağlı kalacağıma, Kiminle harp edersem harp edeceğimize, kiminle sulh yaparsam da sulh edeceğime dair bana biat edeceksiniz." Ne yapıyor kendinde? Bir şeyin hazırlığını yapıyor. Hatırlarsanız geçen derste de demiştik, İmam Bukhari rivayet ediyor. Peygamber daha bir gün Hasan Hüseyin böyle yanındayken, Hasan'ı öptü. Dedi ki, inne ibni hâdâ seyyidun'' ''Benim bu oğlum seyyiddir.'' ''Ve leallallâhâ en yuslihâ bihî beyne taifeteyn-i Umulur ki Allah bunun eliyle iki mümin taifenin arasındaki problemi sulh eder." diye. Hasan zaten bununla müjdelenmiş. Hasan başa geldiğinde Kufa ehlinden buna dair söz aldı. Hepsi de bunun üzerine şeye söz verdiler. Hasan'a söz verdiler. Bu Abdullah İbn-i ve taraftarları, Hasan'ın sulha meyilli olduğunu görünce, hemen milleti ayaklandırdılar. Şu anda çok güçlüyüz, sayımız on binleri buldu. Şam ehline karşı ayaklanmak zorundayız." diye. Şimdi Hasan'ın derdi ne? Hasan'ın derdi sulh yapmak. Bunların derdi ne? Savaşmak. Hasan babasının akıbetini görmüş. Kendinden önce haricilerin meselesini yaşamış. Savaşa çıkmıyorum dese Hasan'la savaşır. Kafir oldun diye Hasan'a bu defa şey yapacaklar, saldıracaklar. Hasan da tamam diyor radıyallahu anh. Ordusunu hazırlıyor. Fakat niyetinde hani savaşlardan önce müzakereler yapılır. Müzakerelerde anlaşmak. Niyet bu. Hasan radıyallahu anh'ın yanına gittikleri zaman yola çıktıkları zaman Şam'a doğru belli bir mevkiye geldiklerinde belli bir mevküde konaklıyorlar. Tabi Hasan ağrıdan alıyor. Hani ölçü birlikler gidiyor falan ama hep ağrıdan alıyor meseleyi. Muaviye radıyallahu an iki kişiyi gönderiyor Hasan'a. Gel sulh yapalım diyor. Anlaşalım. Gidiyorlar, geliyorlar, yazıyorlar, ediyorlar vesaire. Hasan radıyallahu anh en sonda sulh yapmaya karar veriyor. Sulh yapmaya karar verdi, Atabe gizliden anlaşmış. Yani mülkü şeye bırakacak, hilafeti. Muaviye radıyallahu anh'a bırakacak, kendisi ayrılacak. Sulhun şartlarını anlatacağım. Yani sebe'ileri niye rahatsız etti bu sulhun şartları? Hasan radıyallahu hutbeye çıktı. İşte Allah'a hamd etti, salat selam getirdi. İnsanlara bildirdi. Ey insanlar, dedi, ben sizden söz almıştım. Kiminle savaşırsam savaşacaksınız, kiminle barışırsam barışacaksınız. Doğru mu? Doğru. Ben bu işten elimi çekiyorum. Bu işi Muaviye'ye bırakıyorum." dediği anda biri saldırdı bıçakla zaten ona. Yani hemen şu baldırından bir bıçak darbesi vurdu. Yalnız Hasan Radıyallahu Anh'a bir şey olmadı. Atın atının üzerinde konuşuyordu çünkü. Atın üzerinden aşağıya düştüler. Adamla boğuştular falan. Millet ayırdı yani onu. Tabii bu işte Kûfeliler yani. yani kendi halifeleriyle aralarındaki ilişki tarzı e, bu şekilde. Birinci suikast girişimi bu. İkinci bu sefer tam görüşmeler yapılırken Hasan radıyallahu ikinci bir suikast girişimi daha oldu. Gene aynı şekilde bıçakla işte bu kemiğine gelecek şekilde bıçak kemiğine geldi. Bir şey olmadı ama yara aldı beraberinde. Yine bir şey olmadı. Sulhune üzerine yaptılar. Tabi bu kimin hassızlığı bu mesela kim suikast yapar? Hasan radıyallahu anha sulh olmasını istemeyen birileri. Kim sulh olmasını istemez ki? Yani Müslümanların kanı duracak, ümmet rahata kavuşacak vesaire. Ancak İslam'a karşı içinde bir kin olan insanlar sulh olmasını e, talep etmezler. Mesela Hasan radıyallahu an e, sulh için şartları söyleyeceğim şimdi sen Ne üzerine anlaştılar? Yani Muaviye radıyallahu anh'la anlaştıkları şartları söyleyeceğim inşallah. 1- Kitap ve sünnet ve hulefayi raşidinin sireti üzerine ittifak edeceksin. Bunu geçen dersimizde neyin delili olarak anlatmıştım? Ali radıyallahu anh'ın yanında ve çocuklarının yanında, muaviye ile aralarındaki mesele itikadi bir mesele değildi. Tamamen siyasi bir meseleydi. Tamam, delil. Çünkü demiştik onlar, imametin onlara Allah tarafından verildiğine inanmıyorlardı. Öyle olsa Raşid halifeler şey? Ebu Bekir'le Ömer'e veya birine bir şeyi teslim ederken sana bir şartım var, onların yoluna tabi olacaksın. E madem onlar kafir, madem onlar hak gazbetmiş, nasıl onların yoluna... E tabi olacak, mümkün değil. Bu şart, Hasan'ın yanında veya ikinci merhale, Şia'nın yanında meselenin itikadi bir mesele olmadığının en açık delillerinden bir tanesidir, tamam İkinci şart, tabi kabul etti bunu. Var olan mallarımıza dokunmayacaksın, dedi. Şimdi biz Abdülmuttalip oğulları dedi, elimizde bir takım mallar oldu bu süreçte. Kufe'nin emiri oldular, i̇şte mal elde edilen fey, Peygamberden işte o fey dediğimiz şeyden onlara kalanlar oldu. ''Bunlara karışmayacaksın.'' dedi. Mavi radıyallahu Allah bunu da kabul etti. ''Tamam, sizin ne malınız varsa hepsi sizindir. Kimse bunlara karışmayacak.'' dedi. Üçüncü bir şart, en önemli şart buna dikkat edin. ''Geçmişe sünger çekeceğiz.'' dedi. Ne demek geçmişe sünger çekeceğiz? Falanca Osman'ı öldürdü. Bu Kufede onu alacağız, işte ona kısas uygulayacağız. Siz bizden işte Talha'yı öldürdünüz, biz sizden şunu öldürdük falan. Karşılıklı hak iddiasında bulunmayacağız şu gün, yani sulh yaptığımız andan öncesi yokmuş gibi davranacağız Abdullah İbn Sebe'yi asr-ı mesele bu. Çünkü bütün adam şeyini, mezhebini bunun üzerine kurmuş. Bütün fitneyi bunun üzerine çıkarıyor. İki taraf da bunda anlaşırsa, peki adam neyin fitnesini yapacak ondan sonra? Fitne yapabileceği hiçbir şey kalmayacak geriye. Abdullah İbn Sebe'yi asr-ı şey bu, konu bu. Muaviye radıyallahu anh da kabul etti. Dediler ki biz bu konuyu kapatıyoruz, artık bu konu kapanmıştır. Yeter ki sulh olsun." diye. Dördüncü şey, dördüncü mesele ise şu tabi ihtilaflı yani bu madde özellikle üzerinde duracağız, ihtilaflı bir madde. Bazı tarih kitapları diyorlar ki, Muaviye ona dedi, ''Ben öldüğümde sen yaşarsan, söz hilafeti sana bırakacağım. Senin ismini söyleyeceğim, sen halife olacaksın.'' dedi. Bazı tarih kitapları da diyorlar ki, Hasan ona dedi ki, ''Sen öldüğünde bu iş mülke dönmeyecek. Müslümanlar şura ile istediklerini seçecekler. İki tane rivayet var elimizde. Tamam? Şimdi birinci rivayete göre Muaviye hainlik yapmış oluyor. Yani eğer doğruysa bu birinci rivayet. Çünkü hilafeti Hasan yaşadığı halde şey işte estağfurullah hilafeti şeye bıraktı. Yezid'e bıraktı şey. Gerçi evet Hasan yaşarken doğru Hasan yaşarken hilafeti şeye bırakacağına dair, Yezid'e bırakacağına dair insanlara söz söz toplamaya başladı şeylerde. Ee, insanlardan. Şimdi e, bu meseleyle alakalı olaraktan böyle muhakkik tarihçiler bu birinci rivayetin olmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Niye? Sebep? Hasan Hasan yaşarken babasına bile bu işten vazgeçmesini tavsiye eden biridir. Yani Hasan daha babası bu hilafet meselelerine, ey babacığım sen bu insanların nankörlüğünü görmüyor musun? Sen bu insanların yaptığını görmüyor musun? Vallahi Allah demek ki nubuwweti ve hilafeti bu evde toplamaya razı olmadı diyor Hasan. Yani Allah bize nubuwwet verdi yeter. Daha bir de Allah bize hilafetin olmasını istemiyor. Gel bu işten vazgeç diyor. Kendine gelince kendi döneminde zaten daha başa gelmeden bunun projelerini yapıyor. Yani hilafeti şeye bırakmak için Muaviye radıyallahu anh bırakmak için vefat ederken de Hüseyin'e nasihatte bulunuyor. Sakın ha diyor bu işe yeltenme. Yani bu iş bize göre bir iş değil. Allah kılâfetle nubuvveti bir evde toplamayacak, bundan vazgeç diyor ee, Hüseyin'e. Şimdi böyle bir adamın şart olaraktan karşıdakine, sen ölürsen ben halife olacağım demesi mümkün olan bir şey mi? Mümkün yani mantık olaraktan uyuşmuyor, bu bir. İki, eğer böyle bir şey olduğunda, mesela Hüseyin radıyallahu ayak bu kıyam meselesi olduğunda, o kadar madde ileri sürdü, bunu sürmez miydi öne? Yani asıl sürmesi gereken bu olmaz mıydı? Sen benim abime söz verdin, bize bırakacaktın bu işi, fakat sen hainlik yaptın, gittin Yezid'e bunu verdin. Ama bir kelime bile Hüseyin radıyallahu anh'ın böyle dediğine dair bir rivayet yok. Demek ki böyle bir şey söz konusu bile değil. Neydi peki mesele? Mesele şuydu. Müslümanlar kendi şuuralarıyla kendilerine bir tane şey seçecekler halife seçecekler. Bunun şey birkaç defa zehirlenme teşebbüsünde bulundu. Yani bir kere tek değil, birçok kere zehirlenme teşebbüsünde bulundu. En sonucunda şehit oldu işte. Nasıl şehit oldu tabi, normalde bayağı uzun bir süre hasta olarak kalıyor. Yani kan kusuyor vesaire. Ondan sonra şehit oluyor. Şimdi şia kaynaklarının iddiası şu, Diyorlar ki Yezid, Muaviye radıyallahu anh'ın Yezid'i seçeceğini ilan edince, Yezid, Şeyh'in karısına, Cade, Hasan'ın karısına haber yolladı. Dedi ki, Yezidi zehirle seninle evleneyim. Yani o öldükten sonra ben seni kendime kadın olarak alayım diye. O da Zehir zehirledi. Yani şey, o da Hasan'ı zehirledi. Yemeğine zehir koydu, astagfurullah içeceğine zehir koydu, suyuna. Hasan da içti ve vefat etti diye. Tabii bu sadece şia kaynaklarında var. Ve bunu rivayet eden ravilerin hepsi de şey, yani eli sünnetin yanında kezzap dediğimiz, yalancı dediğimiz, böyle aşırı şeyi dediğimiz tipler. Ama normal kaynaklarda böyle bir şey yok. Böyle böyle bir şey olsa Nasıl Hüseyin radıyallahu anh ayaklandığında abisini Yezid'in katlettiğini, ondan dolayı onunla savaşması gerektiğini söylemesin? Hiç böyle bir şey söz konusu bile olmuyor. Yani demek ki bunlar o dönemde olmayan, daha sonradan birilerinin düşünüp uydurduğu meselelerden bazılarıdır diyelim inşallah. Abdullah ibn Seben'in oynadığı rol ne ikinci dönemde? Sülhün önüne engel olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve hatta Hasan radıyallahu anh'ın yani şu bile olabilir, Hasan'ı o bile katletmiş olabilir. Yani e çünkü mesela Muaviye radıyallahu Hasan'ı niye katletsin? E mesela eğer katledilmesi gereken biri varsa Hüseyin. Buraya dikkat edin Hüseyin radıyallahu anh. Niye? Çünkü Hasan zaten sulha yanaşıyor. Yani sulhu kendisi yapmış ve yanındakileri sürekli şey yapıyor. E, ne dediler ona? Teskin ediyor. Hani dikkatli olun Ama Hüseyin kesinlikle bunu kabul etmiyor. Yani mesela Hasan radıyallahu anh, Hüseyin'e diyor ki, ey Hüseyin ben bir şey düşünüyorum, Muaviye'yle soru yapacağım, bir bağırıyor, sakın ha diyor. Böyle yaparsan diyor, mezarda babamızı yalancı çıkarırsın, Muaviye'yi doğru çıkarırsın. Hani bizim babamız sanki gerçekten Osman'ı öldürdü, Muaviye de haklıydı, şimdi biz de işte geri dönüyoruz diye. Hasan da ona diyor ki, kardeş değişmiyor lan, yani. kardeş her yerde kardeş. Ben ne söylesem zaten sen bana muhalefet ediyorsun bugüne kadar, ben senin büyüğün olmama rağmen sen benim sözümü dinlemiyorsun. Diye Hasan da ona diyor ki, ''Nasıl biliyorsan o şekilde yap ama karar senin kararındır.'' Yani, ''Ben sana tabiim ama karar benim kararım değildir.'' Yani, ''Karar senin kararındır.'' diye. Şimdi Mekke'de dört kişi var. Abdullah İbni Zübeyir, Hüseyin, Abdullah İbni Abbas, bir de Hasan. Yani geçmişten kalan ve insanların gözünün içine baktığı. Mekke, Medine ehli şeyden hiç haz etmemişler zaten. Yani Muaviye radıyallahu anh'tan da, onun hilafetinden de hiçbir zaman haz etmemişler. Zaten Yezidi veli ah, tayin edeceği ortaya çıkınca, yani herkes fırsat bekliyor ki biri çıksın ona tabi olsunlar, savaş versinler. Çünkü hayır o zaman neredeydi? Hayır Mekke'de ve Medine'deydi. Yani bütün Salah ehli, hayır ehli Mekke'de ve Medine'deydi. Şimdi bu dördü var, insanlar bu dördüne bakıyorlar. Dördü de Yezid'den hiç haz etmiyorlar zaten. Sen Hasan'ı öldür, üçüne karışma. Sonradan üçü zaten şey, şey. bir de Abdullah İbni Ömer var estağfurullah, dört kişiyi, Hasan'ı saymıyorum. Hasan zaten bunların arasından en iyi olanı. E bu dördü rahatsızlıklarını her ortamda dile getiriyorlar. Hele Hüseyin ile Abdullah İbni Zübeyir açıkça savaşılması gerektiğini söylüyorlar. Yani bunlarla biat da etmiyorlar. Ne Abdullah İbni Zübeyir, ne de Hüseyin radıyallahu anh biat da vermiyorlar zaten, biat etmiyoruz diyorlar. İkisi de ondan sonra ayaklanıyorlar zaten beraberinde. Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Abbas biat ediyor daha sonra, fitne çıkmasın, kan dökülmesin. Diye Bunlar biat etmiyorlar. Şimdi sen bunu öldürmede gel bunu öldür, bu akıl işi midir? Hani birini zehirleyeceksen bunları zehirlersin beraberinde. Muhtemeldir, sulhten rahatsız olan birileri Hasan'ı zehirledi. Yani bu daha makul bir şey. Çünkü bütün fitnelerinin temelini Hasan ortadan kaldırdı. Onun için Hasan onlara düşman oldu. Zaten dikkat edin, Mesela Hasan o kadar çile çekti, Hasan da zehirlenerek öldürüldü. Şihan'ın yanında Hasan'ın hiç sözü geçmiyor, Hüseyin var sadece. Yani bu da bir parantez içinde özellikle zikredilmesi gereken meselelerden bir tanesi. Onların da ondan bir problemi var. Zaten Hasan radıyallahu anla onların da bir problemi var. Hasan radıyallahu anh vefat edince bu sefer zaten işte yezit seçildi. Emeviler yepyeni bir döneme girdiler. Yani Muaviye radıyallahu anh döneminde Zehebi'nin de dediği gibi yani Müslümanların en hayırlı sultanı, Müslümanların en hayırlı meliki iken artık iş başka bir evreye doğru. Evrilmeye başladı. Abdullah bir Sebe'nin tabi burada da rolü var bu dönemde. O zaman şurada... Devam edeyim mi? Devam edeyim mi bundan sonra? Durayım mı? Duralım. Şöyle duralım o zaman. Ee, Yezid seçildi hilafete. Ee, Birçok yer ona biat etti. Nerede rahatsızlık var? Mekke, Medine, Basra, Kufe. Buralarda bir de Mısır. Buralarda rahatsızlık var. Tamam Yani Yezid seçildiğinden dolayı rahatsızlık var. Mekke ve Medine'de ise insanların kendilerine lider olarak görmek istediği Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Zubeyr, bir de Hüseyin radıyallahu anh, Hüseyin ibn Ali radıyallahu anh bu dördü var. Biz dedik ki Hasan radıyallahu anhı Yezid'in veya Muaviye'nin katletmesi bu saydığımız sebeplerden dolayı mümkün değil. Kim katlettiyse bunu Musulh'tan rahatsız olan birileri bunu şey yaptı katletti veya bu diğer dördü bunu dinlediğinden dolayı yani bu diğer dördü. Hasan, Hasan onlara halifelik de yapmış ya bir dönem. Buraya dikkat edin özellikle. Hani bir dönem Hasan halife de olmuş. Onun sözü onlardan biraz daha önde. Ondan dolayı. Bir de Hasan Halim Selim. Yani işlerinde ahlak olarak da, ilim olarak da daha böyle belirgin bir şahsiyet. Bu dördünü de sulha yönelik etkiler. Hani bunların kışkırtılmasına engel olur diye. Ya da bu sebepten dolayı birileri Hasan'ı katletti, şehit etti. Tabii kimin katlettiğini beraberinde bilmiyoruz. Tamam. İkinci merhale şialıkta Abdullah ibn Sebe'nin rolü bu. Anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Anlaşılmayan ya da sormak istediğimiz bir soru? Yok. Tamam. Ve akhiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin.